Geçtiğimiz hafta peygamber efendimizin Safa Tepesi'nde Mekkelilere hitabı bahsinde kalmış idik. Bu evet. hafta oradan devam edeceğimizi söylemiş idik. Ey Mekkeliler herhangi bir düşman geldiğini bilseniz ve o düşman sizin ailenizi, ailelerinizi, çoluk çocuğunuzu öldürecek, helak edecek olsa siz birbirinize böyle bağırıp hitap ederek Nida ederek yetişin, toplanın, toparlanın diye hitap etmez misiniz? Edersiniz. Peki böyle yaptığınız gibi ben size desem, şimdi şu tepelerin ardından Mekke'ye doğru gelmekte olan bir düşman ordusu var. Sizi helak etmek üzere buraya geliyor. Desem bana inanır mısınız diye soruyor. Resulullah Efendimiz böyle söyleyince Mekkeliler diyor ki sen Muhammed'ül Eminsin. Biz senin ne emanete efendim ne sözde hiyanete ve yalana tevessül ettiğini asla ve asla görmedik. Senden böyle bir şey zuhur etmedi. Eğer böyle bir şey söylersen tabii ki inanırız diye hepsi kanaatlerini istisnasız olarak ne yapıyor belirtiyor. Tam orada kalmıştı. Bunun üzerine madem böyle düşünüyorsunuz dedikten sonra... Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlara He, şimdi böyle bir şey dediğinde inanırsınız. Fakat böyle olmadı. Böyle bir şey yok. Ama başka bir şey var diyerek ne buyuruyor? Bu umumi hitabından sonra Resul-i Ekrem Kureyş kabilelerinin her birini kendi adlarıyla çağırdı ve konuşmasını söyle sürdürdü. Öyleyse ben size Önünüzde gelecek büyük bir azabın bildiricisiyim. Yüce Allah bana en yakın akrabalarını ahiret azabıyla korkut emrini verdi. Sizi Allah bir ondan başka ilah yok demeye davet ediyorum. Ben de onun kulu ve Resulüyüm. Eğer dediklerimi kabul ederseniz cennete gideceğinizi tahahüt ve tekaffül edebilirim. Şunu da bilin ki, siz Allah bir, ondan başka ilah yok demedikçe size ben ne dünyada ne de ahirette bir faide temin edemem. Şimdi bazılarının kulağına gidiyordur bu sözler. Efendim insanlar cennete Allah'ın rızasıyla girecek. İman etmekle insan cennete giremez sadece diye söyleyenler var. Bu ne demektir? Yani işte korkuyla ümit arasında olmamız için alimlerinde uyarıda bulunmaları, kendilerini imana girişmeleriyle beraber tamamıyla biz azaptan emin oluruz ucubundan kurtarmak için sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin beyanları sebebiyle böyle düşünüyor. Ekseriyetimiz böyle düşünüyor. Fakat Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyuruyor ki Allah birdir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun Resulüdür Din ben sizin cennete gireceğinizi tekellüf ediyorum ve taahhüt ediyorum diyor bak hemen arkasından da eğer bunu kabul etmezseniz dikkat buyurun bu söze saadetle ne buyurdu Hazreti Fahri Alem? eğer bunu kabul etmezseniz size ne dünyada ne ahirette yardımcı olamam şefaatin de sınırı çizilmiş oluyor Davetin de sınırı çizilmiş oluyor. Bu aynı zamanda nedir? Allah birdir, Muhammed onun Resul'dür diyenlere ben yardımcı olurum. Mefhum muhalifi budur. Nerede? Hem dünyada hem ahirette. İman dairesine giren kişinin ilk yardımcısı Allah'tan sonra beşer ölçüleri içerisinde ruhen ve cismen en büyük yardımcısı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Bu dünyada da böyledir. Ahirette de böyle olacaktır. Eyvallah. Evet. Resul-i Kibriya Efendimiz'in akıl, kalp ve ruhlara hitap eden konuşması karşısında Ebu Leheb şaşkına döndü. Eline bir taş aldı ve kainatın efendisine doğru fırlatarak helak olasıca bizi bunun için mi çağırdın? diye adice bağırdı. Bundan başka o anda dinleyenlerden hiçbir muhalefet gelmedi. Sadece fısıltı halindeki konuşmalarıyla dağıldılar. Bu hareketleriyle Ebu Leheb artık ilahi nefret ve azabı hak etmiş oluyordu. Resulullah'a olan şiddetli düşmanlığı, bitmez kin ve nefreti kendisine pahalıya mal oldu. Çünkü Cenab-ı Hak inzal buyurduğu tebbet suresiyle korkunç akıbetini şöyle haber veriyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin ve tabbat. Ma aghna anhu maluhu Ve ma kesab Sayasla nara dhat al-hab wa hamalat al-hatab. Fi jidiha hablum min masad. elleri kurusun Ebu Lahabin. Zaten kurudu, mahvoldu. Ne malı fayda verdi ona, ne kazandığı. O, alevli bir ateşe girecek. Peygambere eziyet ve hakarette bulunan karısı da cehennemde odun hamalı olarak oraya girecek. Boynunda bükülmüş bir ip olduğu halde. Muhalefet eden kim olursa olsun, Allah nurunu tamamlayacaktı. Bu sebeple de, Resul-i Kibriya Efendimiz kendisine karşı yapılan çirkin hareketlerden asla sarsılmıyor, yılmıyor ve yoluna son derece temkinli ve vakarlı bir şekilde devam ediyordu. Bu hadiseler olduğunda ayeti kerimede, ayeti kerime inzal ediliyor, iniyor. O an Ebu Leheb'in durumu ve hanımının durumu şey değil, yani böyle hemen insanların nazarını çekecek derecede kötü değil. Fakat ayeti kerimede oldu diyor. Bitti. Yani o ne yaparsa yapsın artık oldu, olacak demiyor. İstenizübillah, bismillah. Tebbet yedâ ebiyleheb ve tebbe. Kurusun, kurudu da. Bitti. Yani bundan sonra artık bu kendisine gelen belayı def etmesi mümkün değil. Bitti. Kurudu da. Şeklinde aleni bir şekilde e, ebiyleheb'in belayı, hak ettiği belayı Cenab-ı Hak beyan etmiş oluyor. Evet. Resul-i Ekrem Efendimiz Safa Tepesi'nde açıktan açığa peygamberliğini ilan ettikten ve halkı İslam'a davette bulunduktan sonra Kureyşli müşrikler eziyet ve hakaretlerini su yüzüne çıkardılar ve kat kat artırdılar. Peygamber Efendimiz onları tevhide çağırıyordu. Onlarsa atalarımızın dini dedikleri putperestlikte ve şirkte direniyorlardı. Efendimiz onları faziletle dünya ve ahiret saadetine davet ediyordu. Onlarsa yarasanın ışıktan kaçması gibi faziletten ve saadetten uzak durmaya çalışıyorlardı. Kainatın efendisi onları insanca yaşamaya, insan haysiyet ve kutsiyetine yakışır davranışlarda bulunmaya çağırıyordu. Onlarsa İnsan şeref ve haysiyetini rencide edip ayaklar altına alıcı, çirkin ve rezil hareketler içinde günlerini gün etmeye uğraşıyordu. Sanki bugünün ortamını anlatır gibi hadiseler. ibrette dinleyelim. Evet. Resul-i Ekrem onlar için ebedi saadet, beka, lika, cennet istiyor ve onları bu eşsiz nimetleri kazanacak amellerde bulunmaya davet ediyordu. Onlarsa kendilerini ebedi şekavete, cehenneme götürecek davranışların içinde yuvarlanıp gidiyorlardı. Elbette bu istek ve yaşayışta olan müşrikler, Fahri Alem Efendimiz'in davetine karşı çıkacak ve onunla amansız mücadelede bulunacak, ellerindeki bütün imkanlarla onu tesirsiz hale getirmeye, sebat ve metanetini, cesaret ve gayretini kırmaya çalışacaklardı. Bunun için de türlü türlü işkencelere, eziyetlere, hakaret ve suikastlere teşebbüs edeceklerdi. Şüphesiz bu durum sadece Peygamber Efendimiz'e mahsus değildi. Her peygamber kendi zamanında gönderildiği kavmi ve ümmeti tarafından nahoş karşılanmış, hakir görülmüş, eziyet ve işkencelere tabi tutulmuştur. Her türlü Allah yolundaki hizmette böyledir. Hizmetin neticesi dünyada insanlar tarafından, hep takdir edilmek olsaydı, dünyada hizmet etmeyen hiç kimse kalmazdı. Çoğu hizmet eden insanlar, ya iftiraya maruz kalmışlardır, ya hakarete maruz kalmıştır. En hafifi istihza edilmiştir, veya en hafifi yalnız bırakılmışlardır, terk edilmişlerdir. Ama Cenab-ı Hak o hizmetteki bereketi ona verdiğinde, o hizmetle onu yücelttiğinde, çoğu kişi parmaklarını ısırarak, ona tabi olmak hususunda geç kalmışlardır. Öylesi hizmet eden zatlara. Bu peygamberlere varis olmanın getirdiği bir özelliktir ümmeti Muhammed'de ve insanlıkta. Tabii ki varis olmaları neticesinde bu şiddetli imtihanı en efendim ağır şekliyle peygamberler ve peygamberlerin içerisinde de en şiddetli olarak Hazreti Fahri Alem hayatında yaşamıştır. Şimdi bilmiyorum artık ne kadar e, vicdanımız kaldırır, ne kadar efendim, Allah Resulüne muhabbetimiz zerre kadar da olsa ne kadar bu hakaretleri gönlümüz kaldırır bilemeyiz. Fakat bir şekilde anlatmak durumundayız. Evet. Fahri Alem Efendimiz'e hakaret ve eziyet etenlerin başında Ebu Leheb ve karısı Ümmü Cemil geliyordu. Ebu Leheb, Efendimiz'i devamlı takip ediyor, ve halkı onu dinlemekten vazgeçirmeye, zihinlerde şüphe ve besvese meydana getirmeye çalışıyordu. Bir gün, Hazreti Resulullah, Ukas panayırında, halkı Allah'ın birliğine, imana ve peygamberliğini tasdike davet edip, ''Ey ahali, La ilahe illallah deyin, Kendinizi kurtarın diyordu Daha evvelde anlattık Ukas Panayırı en büyük kültür alışverişinin yapıldığı Kültürel aktivitelerin Efendim şiirlerin Fikri görüşlerin Ortaya çıktığı Serd edildiği ilan edildiği yer Ve bu panayırın da en böyle coşkulu olduğu zamanlarda Bir şey anlatmak isteyen yeni bir fikri olan Efendim yeni bir şiiri olan kişinin topluma cemaate hitap etmesi durumu Hz. Fahir orada insanları la ilahe illallah demeye teşvik ediyor fakat haydut Ebu hep ne yapıyor peşi sıra gelen Ebu Leheb halka ey ahali bu yeğenimdir yalan söylüyor ondan uzak durun diye sesleniyordu yani yakınlığını öne sürerek benim yakınım de delidir diyor Kendisinden böyle bir şey görmediği halde insanları etkilemek için kendisinin amcası olduğunu hem ilan ediyor hem de o yakınlıkla beraber onun yalancı olduğunu, deli olduğunu söylüyor. Hakikaten de bu böyle değil midir? İnsanın uzaktaki kişilerin sözleri yıkmaz. Yakın olan kişilerin dışarıya söylediği sözler daha çok yıpratır. Bir ülkede bir memlekette ya biz biliriz bunlar bizim vatandaşımız biz senelerdir biliriz ama siz bilmezsiniz bunlar şöyledir böyledir diye çıkan vatan hainlerinin medyada çıkan yazıların nasıl cemiyetimizi böldüğünü ve cemiyetleri böldüğünü tarih göstermiştir. Dışarıdaki adamın şeyi bu kadar değildir. Dışarıdan gelen kanaate karşı insanlar top yükün olarak mücadele edebilir. Fakat içeridenmiş gibi gözüküp de kendimizdenmiş gibi gözüküp de hainlik yapanlar bir de o yakınlıklarını göstererek biz tabii ki biliyoruz diye bizi dışarıda öyle lanse eden insanların nasıl bizim tesirimizi, kuvvetimizi birliğimizi, dilliğimizi bozduğunu bilirsek ve bunu nasıl şu anda görüyorsak orada da bunu canlandırabiliriz. Yakınimdir yeğenimdir, delidir, kahindir diyerek bu yakınlığını ona iftira için kullanıyor. Bu söze dikkat edelim. Bu yakınlığını ona iftira için kullanıyor. Allah yakın gözüküp de iftira atılmaktan ve iftira atmaktan bizleri muhafaza eylesin. Amin. Evet. Bu ibret dolu bir tablodur. Yani Allah'a imana ve saadete davet ediyor. Öz amcaysa ona muhalefet edip halkı onu dinlememeye çağırıyor. Ebu Leheb yalnız bununla da kalmıyordu. Bir gün komşusu Peygamber Efendimizin kapısına pislik ve kokmuş şeyler atmıştı. O sırada Hazreti Hamza henüz iman etmemiş olmasına rağmen yetişmiş ve o pisliklerin ve kokmuş maddelerin hepsini Ebu Leheb'in başına dökmüştü. Evet. Komşularının yaptığı bu gibi çirkin hareketlere karşı Efendimiz sadece Ey Abdi Menaf oğulları bu nasıl komşuluk diyerek sitem ediyor ve pislikleri evinin önünden süpürüp atıyordu. Evet. Kur'an'ın Cehennemde cayır cayır yanacağına haber verdiği bu adam bazen de kainatın efendisinin evini sırf onu rahatsız ve huzursuz etmek için taşa tutuyordu. Ebu Leheb Resul-i Kibriya'ya eziyet ve hakaret etmekte yalnız kalmak istemiyordu. Bir gün oğlu Uteybe'ye ona işkence etsin diye emir verdi. Uteybe peygamberimizin yanına vardı. O sırada Efendimiz ve Necm Suresi'ni okuyordu. Bunu duyan Uteybe, Necb'in Rabbine amdolsun olsun ki ben senin peygamberliğini inkar ediyorum dedi ve küstahça kainatın efendisine doğru tükürdü. Resul Ekrem bu çirkin harekete sadece şu beddua ile cevap verdi. Ya Rab, ona bir itini musallat et. Resul-i Ekrem Efendimiz'in ne duası ne de bedduası Allah tarafından karşılıksız bırakılmıyordu. Uteybe'ye yaptığı bu beddua da bir mühlet sonra gerçekleşti. Yemen tarafında Havran denilen yerde babası ve arkadaşları arasında uyurken bir arslan gelip kendisini parçaladı. Dualarının makbuliyeti de Peygamber Efendimiz'in mucizelerinin bir bölümünü teşkil ediyor. Allah'ın mahfazına, Allah Teala celaliyle terbiye edilmekten ve gadabıyla muamele olunmaktan bizleri muhafaza eylesin. Amin. Evet. Ümmü Cemil, İslam davasının en şiddetli muhalefi ve düşmanı Ebu Leheb'in karısıydı. Yani şunu da unutmamak lazım kıymetli kardeşlerim. O asırda olsaydık diyoruz bazen ama, Neticede takdiri ilahi olan bazı hadiseler de var. Şu anda kendisini göremesek dahi iman etmenin şerefini, ona muhabbet etmenin lezzetini ve zevkini, devletini hissedelim. Çünkü görüyorsunuz ona karşı durduğu halde, onunla beraber olduğu halde, onun mübarek ağzından Kur'an-ı Kerim'i dinlediği halde hakaret edenlerden de olmak var idi. Allah bizi muhafaza etmiş. Şu anda onun asrında bulunamadığımız için belki üzgünüz, belki mahzunuz ama hiç olmazsa, zerre kadar da olsa ona muhabbetimiz ve onun getirdiği, anlattığı dine inkiyadımız devam etmekte elhamdülillah. Evet. Kur'an tabiriyle cehennem oduncusu bu kadın, İslam daveti karşısında öylesine azmış, öylesine çılgına dönmüştü ki, nebi Muhterem Efendimizin gidip geldiği yola her gün bıkmadan, usanmadan sert dikenli çalılar döküp saçıyor ve adeta bu davranışından zevk alıyordu. Ümmü Cemil ile ilgili bir hadise ise şöyle. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Safa Tepesi'nde ilk olarak Kureyş'e açıktan ilahi davette bulunurken kocası Ebu Leheb Peygamber Efendimiz'e çıkışmış Hatta hakaret etmiş, helak olasıca bizi bunun için mi buraya çağırdın demek küstahlığında bulunmuş ve Efendimiz'e doğru yerden kaldırdığı bir taşı savurmuştu. Bunun üzerine Cenab-ı Hak Tebbet suresini inzal buyurmuştu. Sure Ebu Leheb ve karısının çirkin davranışlarını ve akıbetlerini mevzu ediyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Beşer cinsinden olması hasebiyle Bir beşerin yaptığı hakaret Asla ve asla tehir edilmez Muhakkak belasını bulur Ölür kalırsak Kıymetli dinleyicilerimiz görsünler Aleni olarak peygambere iftira eden Ve hakaret eden kişilerin Rezilliklerine şahit olacaklar Hazreti peygamber Allah'ın namusudur Bak düşünün bu adamlar her gün puta tapıyor. Her gün Allah'a şirk koşuyor. Tek tek hepsini ne elleri ne ayakları kuruyor. Rahmaniyetinden dolayı bir şekilde devam ediyor. Fakat alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamber'e aleni olarak terbiyesizlik yapanlar muhakkak hayatlarında ibretlik olarak rezil bir şekilde can vermişlerdir. Allah Resulüne dil uzatıldığında Allah Hın namusu gibi olan peygamberlerin aziz olması ve Allah'ın mahremi olması hasebiyle hiçbir zaman cezasız kalmamıştır. Yani imhal vardır ama ihmal yoktur. Mühlet verilir fakat ihmal edilmemiştir. Evet ve bu mühlet dünya hayatıyla da çoğunun sınırlıdır. Bütün peygamberlere karşı aleni hakaret eden insanlar muhakkak neticede ibretlik bir halde gebermişlerdir. Tövbe etmedikleri müddetçe. Evet. Bunu duyan Ümmü Cemil artık yerinde duramaz oldu. Eline bir taş alarak Mescid-i Haram'a geldi. Evet e, Ebu Leheb'in azgınlıkları ve taşkınlıklarını Anlatırken bu meyanda Ebu Leheb'in Karısı Ümmü Cemil denilen e, O haydutun da e, Eşkıyalıkta e, Geri kalmamaya çalışması Ne yapıyor mesela Hemen geçen ilk bölümde anlatıldığı gibi İkicihan Serveri Efendimizin insanları sırattan geçerken Onlara Yardım edecek yolu anlatan Ve o yolu onlara geniş kılacak olan Rahmetallil aleminin Yollarına dikenler koyuyor Eziyet yapıyor İnsanlar yaptıkları fiil üzere Ahirette haş olurlar ve ceza görürler Bak düşün insanlara eziyet etmek üzere hareket ediyor Eziyet iş onun için Eziyetle hareket ettiğinde yani yola diken serilmez. Yola bir bilhassa diken seriyor. Eziyet etmek üzere hareket ediyor. Bu fiili bir duadır. Fiilen şu demektir. Benim işim eziyet. Bana eziyet ver demektir. Allah kulunu cehennemine atmaz esasında. Kul o cehennemi hak eder. Hayatı boyunca eziyet ettiğinden, eziyeti talep ettiğinden, o talep ettiği kendisine en mükemmel şekilde cehennemde veriliyor. Ahiretteki nimetler dünyadaki nimetler gibi eksik değildir. Ahiretteki şeylerin hepsi eksiksiz ve mükemmel olarak icra edilir. Burada yemek yersin, işte biraz yersin, 2-3 dakika sonra o yemekten ikrah gelir, karnın ağrır, şişkinlik yapar vesaire ve hazın problemi çekersin, defacettir ettir, şu durum sıkıntı yapar. O Bu nimetin eksikliğidir. Tuzu eksik olur, dişin ağrır, istediğin tadı bulamazsın. Grip bile olsa tadını alamazsın Hep bunlar eksiklik işaretidir Allah ahirette ikram edeceği zaman Eksiksiz ikram edecektir Mükemmel ikram edecektir Aynı bunun gibi Dünyada azap edenler O azapları kırık döküktür onların Allah onların isteğine göre Ahirette mükemmel bir azap Onlara icra eder Mükemmel bir azap Zaten bazı müfessirler Ayet-i kerimelerde fezukul azap. يَذُوكُونَ الْعَذَابِ Yezukul azab, Azabı tadınız, cehennemi tadınız, zevk kelimesiyle, tatmak kelimesiyle Allah Teala'nın azabı ve ateşi ifade etmesinin zaten sizin zevk aldığınız eziyetti. Şimdi tadınız, malınız gibi, buyurun yiyin der gibi onların dünyada yaptıkları şeyin karşılığı olan azaba ve azabı zevk etmelerine, zulümleri kendilerine zevk etmelerine Binaen Allah Teala'nın fezukul azap azap tadılır mı? Tadılır. Neden? Bak tadını ala ala. Efendim yalana yalana, kana kana azap eden bir insana fezukul azap vardır. Azabı tadın şimdi. O azap böyle yapılmaz, işte böyle yapılır diyerek cehenneme sevk vardır. Allah muhafaza eylesin. Abi. Evet. Ümmü Cemil eline bir taş alarak Mescid-i Haram'a geldi. Peygamber Efendimiz Sadık dostu Hazreti Ebubekir'le orada oturuyorlardı. Ümmü Cemil Hazreti Ebubekir'i gördü. Fakat yanında oturan kainatın efendisini fark edemedi ve "Ey Ebubekir, arkadaşın nerede? Ben işittim ki beni hicvetmiş. Ben görsem bu taşı onun ağzına vuracağım." dedi. Hmm. Ebubekir'i gören göz Kainatın efendisini göremiyor ve neticesiz geri dönüyordu. Elbette göremezdi. Allah'ın hıfs ve inayeti altında bulunan sultanı levlâkı görmek bir cehennem oduncusunun haddine mi düşmüştü? Buna benzer bir hadise de Ebu Cehil'in başına geldi. Sıddık'ı niye gördü bu sözü sarf etti? kıyet makamında olanın da şahitliği vardır. Allah Teala mülkünde faali muhtardır. Dilediğini istediği gibi yapar. Kimse ona hesap soramaz. Ama o dahi yapılan hadiselerin amellerin bir şekilde şahidiyle, şahitli bir şekilde efendim mahkemesini ve hükmünü verecek. Allah olmasına ve kimseye hesap vermesine mecbur olmamasına rağmen o siddi ki Ekber bu yapılan terbiyesiz diye. Aleni yapılan terbiyesizliğe de şahit oldu. Sıddık Ekber'e söyledi bu sözü. Fakat burada bir güzellik daha var. ile Hazreti Peygamber, yek vücut gibi olmuş şekli de var. Nebiler, sıddıkların gönüllerinde yer tutmuştur. Sıddıklar da nebilerin gönlünde yer tutmuştur. Onlar birbirlerinden ayrılmaz derecede birbirine yakın olan insanlardır. Makamı sıdıkiyyet odur. Makamı sıdıkiyyete eren kişiler Fî makadi sıdkîn ayeti kerimesi mucibince kendilerine tahsis edilen hususi makamlarda yarın kıyamette ve cennette Cenabı Hakk'ı müşahede edecek ve o kurulmuş tahtlar üzerinde lik Allah'ı seedecek olan zatlardır. Evet. Bir gün kabilesine şöyle söz verdi. Vallahi secdede Muhammed'i görürsem başını bu taşla ezeceğim. Ertesi gün zor kaldırabileceği büyük bir taş alarak gitti. Resul-i Ekrem secdedeydi. Taşı kaldırıp tam vuracakken elleri yukarıda kas katı kesildi. Ta kainatın efendisi namazını bitirip kalkıncaya kadar. Namaz bitince Ebu Cehil'in de eli çözüldü. Her şeye rağmen peygamber efendimizi rahatsız etmekten vazgeçmeyen Ebu Cehil yine bir gün Vallahi Muhammed'i secdede görürsem boynuna basacak ve boynunu yerlere sürteceğim diye yemin etti. Tam o sırada Resulü Kibriya Efendimiz çıkageldi. İbni Abbas Durumu kendilerine arz edince birden hiddetlendi ve o kapıdan girmeyi dahi beklemeden aceleyle duvardan aşıp Mescid-i Haram'ın içine girdi. Alak suresini sonuna kadar okudu ve secdeye vardı. Etrafta bulunanlar Ebu Cehil'e, ''Ey Ebu Cehil, işte Muhammed!'' diye seslendiler. Ebu Cehil'in Resul-i Ekrem'e doğru ilerlemesiyle dönmesi bir oldu. Seyredenler şaşkınlık içinde, ne oldu, neden döndün diye sordular. Ebu Cehil onlardan daha şaşkın bir eda içinde, benim gördüğümü siz görmüyor musunuz diye cevap verdi. Arkasından ilave etti. Vallahi onunla benim arama ateşten bir uçurum açıldı. Allah Allah. Hasbunallah ve nimel vekil. Ya Rabbi, gördüğü halde inkar etmekten Ya sen bizi muhafaza eyle. Evet. Müşrik ileri gelenlerinin en ağır işkence ve suikast teşebbüsleri karşısında Cenab-ı Hak da sevgili Resulünü işte böylesine koruyor ve himaye ediyordu. Kureyş müşriklerinin Peygamber Efendimiz'e eziyet, hakaret ve suikastleri çeşitli suretlerde oluyordu. Resul-i Ekrem bir gün Kabe'de huşu içinde namazını eda etmekteydi. Müşriklerden bir grup da Kabe civarında toplanmış konuşuyorlardı. İçlerinde Ebu Cehil de vardı. Ortaya fırlayarak topluluğa, ''Hanginiz gidip filancalardan bugün boğazlanan devenin işkembesini ve döl eşini olduğu gibi kanlı kanlı getirip secdedeyken onun üzerine koyar.'' diye seslendi. Gözü dönmüşlerden biri olan Ukbe bin Ebu Muayt ortaya atıldı. ''Ben yaparım.'' dedi. Ve oradan ayrıldı. Az sonra ruhu kararmış bu adam elinde deve işkembesiyle peygamber efendimizin yanında göründü. Resul-i Ekrem her şeyden habersiz Cenab-ı Hakk'ın huzurunda secdeye varmıştı. Buraları yorum yapmadan geçiyoruz. Çünkü yani yorumlanacak, yorumu kaldırabilecek veya sakin sakin konuşulabilecek yerler değil. O yüzden susmakla iktifa ediyoruz Ve kendi kendimize diyoruz ki Ya Rabbi sen şu zamanda Şu asırda Bizlere püfür püfür elbiselerle Güzel güzel libaslarla Sakin sakin ortamlarda Kabeyi tavafı Nasip ediyorsun Secdeye gitmeyi nasip ediyorsun Sana sonsuz hamdü sena olsun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dahi Mekke-i Mükerreme'de senin beytinde, senin Resulün ne eza ve cefa görmüş. Ya Rabbi bizlere bu dinin ibadet faslını, taat faslını kolay eyle ve senin rızana muvafık olacak şekilde amel etmeyi nasip eyle. Senle Habibi'nin nazarından düşmekten bizleri muhafaza eyle diye dua ederek ve ibretle içimiz titreyerek bu yazılanları Efendim, okumakla sadece iktifa ediyoruz. Evet. Gözü dönmüş Ukpe, getirdiği deve işkembesini iki küreyi arasına koydu. Ruh ve vicdanları şirkin karanlıklarına gömülü müşrikler manzarayı kahkahalarla seyrediyorlardı. Muhterem babasının müşriklerin bu adiice hareketlerine maruz kaldığını duyan Hazreti Fatıma koşa koşa geldi işkembeyi tuttuğu gibi suratlarına çarparcasına müşrik grubuna doğru fırlattı. Namazını bitiren Hazreti Resulullah'ın mübarek dudaklarından ''Allah'ım, Kureyş'i sana havale ediyorum'' cümlesi döküldü. Bu cümlesini üç kere tekrarladı. Sonra da müşrik elebaşlarının isimlerini teker teker zikrederek onları da sonsuz kudret sahibi Cenab-ı Hakk'a havale etti. Abdullah bin Amr anlatıyor. resul Ekrem Efendimiz'e müşriklerin yaptığı bir başka eziyet ve hakaret hadisesini Abdullah bin Amr Hazretleri şöyle anlatır. Bir gün Kureyş'in ileri gelenleri Hıcır denilen yerde toplanmışlardı. Hani bu Hıcır denilen yer derken e, neresi burası diye düşünmesin kıymetli dinleyicilerimiz. Hani Kabe-i yan tarafında böyle bir yarım daire veya hilal şeklinde Hicri İsmail denilen Kabe'nin altın oluk mevkiinin tam alt kısmına düşen yüksekçe duvarla çevrili bir yer vardır. Oraya Hicir deniyor. Hicir. Yani orada hücre, esasında Hicir hem taşa denir hem de eve denir. Hücreden gelir. Hicri İsmail deniyor. Hazreti İsmail Efendimizin orada inzivaya çekildiği oturduğu yer manasına geliyor bir müddet. Orası Kabe'nin içine dahildir. Kabe-i o kısmı üstü açık olsa da Kabe'nin içi kabul edilir. Hatta o sebepten cemaatle namaz kılınacağı vakit Hicri İsmail'in içerisi boşaltılır. Tavaf edilirken mani olunmaz ama namaza cemaatle herkesin teveccüh ettiği bir sırada Kabe'nin içinde canlı bir kişinin bulunmaması gerektiğinden, o tarafa herkes teveccüh ettiğinden, o tarafa yöneliyorlar ama secde Kabe'ye değildir. Secde Allah'adır. Secdenin yönelme yeri Kabe'dir. Secde edilen Kabe değildir. Secde Allah'adır. Yani bir an Kabe'nin ortadan kalktığını düşünsek insanlar insanlara secde ediyor gibi olur yoksa. Secde Kabe'ye doğru, fiil olarak Kabe'ye doğru, bedenen Kabe'ye doğru yapılır. Fakat secde Allah'adır. Ama yine de oraya teveccüh edildiğinde orada Herhangi bir tapınmak vesaire edilmek için putlar falan nasıl temizlendikten sonra e, adeti İslam'da oraya teveccüh ediyorsa insanlar cemaatle namaz kılınırken oradan çıkartılır. Hatta bazen ölmüş olan mevtaları falan hicismar içerisinde bekletirler cenaze namazı kılınacak olan kişiler. Yani ölü olduğu zaman fark etmiyor demek ki. İşte o hicri denilen mevkide oturmuşlar. Yani zaten tavafları tavaf değil. Ya ...çıplak tavaf ediyorlar... ...işte laubali bir şekilde tavaf ediyorlar... ...çünkü ondan evvel de tavaf var Kabe'yi... ...Fahri Alam Efendimiz tavafa girdiğinde... ...yani mataf denilen, tavaf edilen yere girdiğinde... ...işte bu mevkide müşriklerden bir grup oturmuş... ...neler yapıyorlar, onu anlatıyor. Biz bu adamın işinde sabrettiğimiz kadar hiçbir şeye karşı sabır göstermedik... ...bu adam bizi akılsızlıkla itham etti... ''Babalarımıza, dedelerimize hakaret etti. Dinimizi ayıpladı. Birliğimizi bozdu. Putlarımıza dil uzattı. Onun yaptığı bunca şeylere biz sabrettik.'' Kureyş bunu konuşup dururken birdenbire Allah Resulü görünüverdi. Yürüyerek geldi. hacer Esved'i öptü. Sonra Kabe'yi tavaf etmek üzere yanlarından yürüyüp geçti. Bu sırada Kureyşliler kendilerine laf attılar.'' Allah Resulü son derece üzüldü. Üzüntüsünü birdenbire değişen yüzünün renginden fark ettim. Evet üzüldüklerinde veya celallendiklerinde Allah Resulü'nün birden çehresi değişirmiş. Üzüldüğünde rengi beyazlar gibi olur. Birden mahzun olurlar. Celallendiklerinde de yüzleri hafifçe kızarır ve alınlarındaki damar da kabarıverilmiş. Evet. Allah Resulü tavafına devam etti. İkinci defa Kureyş topluluğunun yanından geçerken yine onların sözlü sataşmalarına maruz kaldı. Yine fazlasıyla üzüldü. Üzüldüğünü yine yüzünden fark ettim. Allah Resulü üçüncü defa Kureyşlilerin yanından geçerken yine aynı şekilde kendisine lafla sataştılar. Bunun üzerine Allah Resulü durdu ve onlara dönüp şöyle konuştu. Ey Kureyşliler! Sözlerimi duyuyor musunuz? Varlığım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki başınıza felaket gelecektir. Nebiye Ekrem'in bu hitabı topluluk üzerinde derin bir tesir meydana getirdi. Hiçbiri yerinden kımıldamadı. Sonunda daha önce onun hakkında en çok aleyhte konuşup arkadaşlarını kışkırtanlar, başta Ebu Cehil bile, en iyi sözlerle gönlünü almaya çalışarak şöyle dediler. Ya Ebel Kasım haydi selametle git. Vallahi sen cahillerden kendini bilmezlerden değilsin. Allah Resulü de yanlarından uzaklaşıp gitti. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aleni davetten evvel, bu aleni daveti yapmazdan evvel nasıl insanları tek tek irşat ettiyse, ve aleni davetten sonra aleni daveti mükemmelen icra ettiyse, bu aleni davetten sonra da cihat faslı gelmeden, o perdeyi açmadığı için, müşrikler kendileri kendilerine mühlet veriyor zannediyorlar. Yoksa Allah Resulü Celaliyle ile onlara bir dönüp bakarsa, o hani derler ya, aba altından sopa göstermek gibi, yani o bir perdeyi kaldırırsa, Hiçbirisi tutanacak halde olamaz Barınacak halde olamazlar İşte bu kuvveti ve kudreti Hissettirecek şekilde Cenab-ı Hak o sözlere Sözlerle Allah Resulü'nün sözlerine Kendi korkusunu Yükledi ve kalplerinde Bu korkuyu uyandırdı o kadar korktular ki Hani Bükemediğim bileği öp derler ya Siyaseten Ebu Cehil Haydutu azgını bile Selametle falan diyerek böyle e, yalakalık, yani yalakalık bir edememek lazım. Çünkü yalakalık işini, yalaklık işini köpek yapar. E, bu köpeğe hakarettir. Yani Ebu Cehil'i köpeğe benzetirsek hakaret olur bu. O, o bile hemen yumuşamaya, işi yumuşatmaya, havayı yumuşatmaya başladı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de tavafını o şekilde devam eyledi. Az evvelki bölümde müşriklerin Peygamber Efendimiz'e tavafı esnaında sataşmaları ile ilgili mevzuyu aktarmıştık ve yine mevzuya oradan devam edeceğiz. Evet yani secdede, tavafta, her türlü ibadet taatındaki bunlar insanların kendi başına neticede kendi kendine kaldığı zamanda kendisi için yaptığı şeylerdir. Onunla Allah arasında olan şeylerdir. Ama onlar hep Allah'la kendi aralarına gelecek şeyleri dost edindiklerinden Allah'tan ziyade başka şeyleri sevdiklerinden Allah Teala'ya muhabbet eden zatlara düşmanlıktan geri durmuyorlar. Kendine bir şey söylemese bile ibadetle meşgul olmalarına bile tahammül edemiyorlar. Günümüzde de Baktığımızda tuhaf tuhaf sözler de ulaşıyor. Mesela geçenlerde birisi çıkmış. E, ne hayatıyla, efendim, ne ahlakıyla, hatta sanatçı olduğunu iddia ed eden tipler bunlar. Ne de sanatıyla hiçbir şekilde numune olamayacak. Sadece rezilliklerle insanların, sureta insan olanların soytarısı durumunda olan bazı kişiler çıkmış. Kendilerince dine bağlılıklarını anlatıyorlar Bu nevi insanlar dine bağlılıklarını anlatırlarken Ya benim dedem de üç kere Kur'an'ı hatim etmişti Benim babaannem hacca gitmişti Hiç unutmam biz Ramazan'da e, oruç utan bir ailedeydik e, Onlar da Kur'an okurdu Hiç onlardan duymadık gibi tuhaf, abuk sabuk Sanki dinle alakaları bu kadar olmakla dindar Ve dini bilen kişiler olmuşlarmış gibi Sözler söylüyorlar Bunlardan bir tanesi de geçen gün Tevafuk eyledim Diyor ki benim annem diyor o kadar ibadetine dikkatliydi ki Odasına kapanırdı Bir şeyler yapardı Sonra çıktığında da derdi ki Aa, Benim bu ibadetim e, Kimse görmesin Riya olmasın diye ben odamda kılıyorum Allah annesinin ruhu şad olsun Allah Cenab-ı azaptan muhafaza eylesin ama netice çocuk cinsiyetini falan da değiştirmiş ortalarda dolaşan ne idüğü belirsiz uzaylı gibi bir tip. Yani namazı niyazı gönlemiş de ne olmuş saklanmış da ne olmuş. Neticede belki secde eden secdede ağlayan bir insanı görseydi bu şekilde olmazdı. Bu ayrı ikinci bir kısmım var. Büyük bir cehalet var toplumda. Şunu unutmamak lazım. Allah'ın farz kıldığı bir ibadeti yapmak aleni olarak Allah'ın zaten emrettiği bir şeyi yapmak riyakarlık değildir. Ha, adam bunu dünya için yapıyorsa onun riyakarlığıdır o. Yani şöyle izah edeyim bir namaz vakti gelmiş öğle namazı vakti belki de çıkmak üzere siz gidip de camiye veya bulunduğunuz yerde ifaya bu namazı kalktığınızda bu bir riya olmaz. Aa şimdi ben ibadet ediyorum insanlar görmesin riya olur kanaati yanlıştır. Neden? Ya bu Allah'ın zaten emri. Yani sen kalkıp ben şöyle güzel namaz kılıyorum. Namazdayken şöyle huşu duyuyorum gibi. Namazdaki hissiyatın dışarı anlatsan belki bu riyakarlık olur. Zaten Allah emretmiş. Yani bu aynı mantıkla bunu dünyevi işlere tatbik edersek şöyle bir Aptallık ve ahmaklık ortaya çıkmış oluyor yani Düşünebiliyor musunuz bir adam memur Bir kasa da çalışıyor Bir vezne de çalışıyor Veya bir masa da çalışıyor Gelen evrakları Tamam şimdi siz çekilin bir Neden Şimdi ben vazifemi riya olur imza atacağım da Demek gibi saçma bir şey bu Ya sen zaten orada O vazifeyi ifa etmek üzere duruyorsun Ne bileyim Bir doktorun ben şimdi muayene ama kimse görmesin demesi gibi aptalca ve mantıksızca bir söz. Ya sen zaten bir hekim olarak, bir memur olarak bu işi yapmak üzere mükellefsin. Yapmadığın zaman sorumlusun. Bunun riyası gösterişi mi olur? Anlatabiliyor muyum? Allah'ın emrettiği bir şey yapmanın riyası olmaz. Namaz vakti geldiğinde namazı kılmak riyakarlık değildir. Ha adam bunu gösteriş için yapıyor. Kul ile Allah arasında girme diyenler Aynı lafı söylüyorlar ya, kardeşim sen kullar Allah arasında ne giriyorsun? Riyakarlık yaptı, gösteriş yaptı diye. Riya yaptıysa Allah onu halleder. Hesabını görür. Sana mı kaldı onu şey yapmak? İbadet ve taat hususunda insanlar, ailelerine, etraflarına örnek olmanın dışında, zaten ibadetlerini ve taatlarını farz olan şeyleri yapmak mecburiyetindeler. Hele hele cemiyete faydalı bir insan olmak istiyorlarsa, ibadetlerini ve taatlarını evlatlarının, çocuklarının görmesi icap eder. Bu bir yol değildir. Sonra bir insan her türlü herze yedikten sonra kalkıp bir programda ezan okudu diye, filanca yerde başını örttü diye, filanca türbede efendim kurban kestirken Allah'ım çok şükür ya Rabbi dedi diye Müslüman olmaz, dindar olmaz. Dindarlık Allah'tan gerçekten çekinmektedir. Geçenlerde yine naklettiği birisi, duymadım. Batı inançlarınız var mı diyormuş. Karşıdaki soruyormuş. O da diyormuş ki <gülüyor> benim batı inancım evet yani benim de kendime göre batı inançlarım vardır. Yani gülseniz de vardır. Nedir diyormuş. O da diyormuş ki sahneye çıkmadan evvel ayetel kürsü okur. <gülüyor> Şimdi neresini tutacaksın bunu? Yani <gülüyor> ayetel kürsü okumak batı inanç değil. Ama kendisince haklı bu yaptığı hareket batıl. Yani bu adamın kumar oynarken doğru kağıt, doğru numara gelsin diye Fatiha okumasına benzer ki, buna eski tabirle zemzem kadehiyle şarap içmek denir. Hatta rakı içmek denir. Bazılarını da unutmayalım, onlar da aslında sibini Rakıya haram değil diyenler de. Bu böyle bir adiliktir, tefessüh etmektir. Bir zamanlar sosyalist rejimde Müslümanların şarap içerken, o zulüm ve baskı altında dinlerinden uzaklaştırılmış olarak yaşayanların sadece adetlerini yaşayıp da dinden habersiz olmaları gibi bugün de kültürel bir zulüm vardır. O zaman zulme uğrayan biraz Orta Asya'daki Türkiye Cumhuriyetler'de adam ayakta içmek günahtır diye oturarak ve besmeleyle şarap içiyor. Bir de başını böyle tutuyor elinin arkasıyla falan hani. Dedelerin falan su içişi gibi böyle oturuyor. Üç yudumda falan içiyor. Hani bir yudumda içmeyeyim diye. Adet kısmı kalmış, adeten kalmış dinden haberleri yok. Şu anda da bir baskı vesaire falan belki Sovyet, sosyal rejimi gibi değil birçok ülkede. Fakat kültür emperyalizmi, şehvet, fuhşiyat ve rezilliklerle iş o kadar ayyuka varmış ki insanların dindarları bile batıl bir şekilde, içi boş adetler şeklinde yaptıkları birkaç tane dua okumak, birkaç tane hareketten öteye geçmiyor. Bu gerçekten o zamanın cahiliye Araplarında bile gözükmeyecek bir cehalet. Ebu Cehil bile o kadar hakaretten sonra Hz. Fahri Alem Efendimiz'e tamam sen akıllı başlı bir insansın, yani bize de uyuma sen, tamam selametle diyecek derecede en azından karşıda hitap ettiği e, Zatın Büyüklüğünü inanmasa bile fark edecek derecedeymiş Şu anda kıyaslandığında Ebu Cehil'den de daha beter Bir durumda insanlığın Bulunduğuna hakikaten Taacüple şaşırarak bakmaktayız Allah muhafaza eylesin Amin Böyle bir giriş yaptık ama Güncel kısmıyla siyeri işlemediğinizde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hayatını okumadığınızda sadra şifa olmaz sözünden hareketle söylüyoruz. Evet. Ertesi gün Kureyşliler yine hicr denilen yerde toplandılar. Ben yine aralarındaydım. Aynı şekilde Allah Resulü hakkında ileri geri konuşuyorlar ve şöyle diyorlardı. Hani ilk bölümü dinlemeyen arkadaşlar ben yine aralarındaydım yanındaydım derken zaten zannedebilirler. İlk bölümde daha doğrusu ikinci bölümde Abdullah bin Amr'ın Allah Resulü ile beraber yaşadığı hadiseleri anlatıyorduk. Ben yine yanındayım derken sevgili Mustafa kardeşimiz değil Abdullah bin Amr'ın rivayetiyle okumaya devam ediyoruz. Evet. Muhammed'in size yaptıklarını ve onun hakkında size verilen haberleri söyleyip duruyorsunuz. Fakat gelip karşınıza dikilerek yüzünüze karşı Kötü şeyler söylediği zaman ona dokunmuyor ve serbest bırakıyorsunuz. Onlar böyle konuşup dururlarken yine Resulullah çıka geldi. Kureyşliler hemen oturdukları yerden fırlayarak etrafını sardılar. Onun kendi taptıkları ve dinleri hakkında söyledikleri sözleri zikrederek, hakkımızda şu şu sözleri söyleyen sen misin dediler. Nebiye Ekrem cevaben, Evet, bunları söyleyen benim dedi. Bunun üzerine hep birden Resulullah'ın üzerine atıldılar. Biri onun yakasına yapıştı. Bu sırada biri koşarak Hazreti Ebubekir'e durumu haber verdi. Hazreti Ebubekir hemen Mescid-i Haram'a girdi. Gözyaşları arasında müşriklere Allah belanızı versin. Rabbim Allah'tır diyen bizati öldürmek mi istiyorsunuz diye seslendi. Bunu duyan nebi Ekrem, bırak onları ya Ebu Bekir, varlığım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, ben onların hepsinin hakkından geleceğim dedi. Allah Allah. Bu sözü işiten Kureyşliler korktular ve Resulullah'ı bırakarak dağıldılar. Rabbim Allah'tır dediği ve halkı bu ulvi hakikate çağırdığı için Resul-i Kibriya Efendimiz'e reva görülen Çirkin hareketler bunlarla da kalmıyordu. Yine bir gün Kabe yanında namaz kılıyordu. Alnını yüce yaratıcının huzuruna yere koyar koymaz, serseri Ukbe bin Ebi Muait ridasını topladı ve boynuna doladı. Olanca gücüyle sıktı. Maksadı onu boğmaktı. O sırada Hazreti Ebu Bekir yetişip, Peygamber Efendimiz'i bu serserinin elinden kurtardı. Sonra da adeta kainata işittirmek... Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hayat-ı saadetini okurken çok yani küçük sayılabilecek yaşlarda 4-5 yaşındayken bile 10-15 yaşındaki arkadaşlarını güreşte yeniyor. Çok kuvvetli Allah Resulü. Yani Dini kuvvet Allah Teala'nın ona verdiği Min tarafillah olan kuvveti kudreti haricinde Fiziken de çok kuvvetli Allah Resulü Fakat dikkat edilecek husus Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Müdahale et denilmeden müdahale etmiyor Buradaki incelik o Fakat Hazreti Sıddık Ekber'le müdahale ediyor O çünkü her şeyle Allah ve Resulünün yanında onu muhafaza ve onun davasına hizmet uğrunda söz vermiş. Sıddîk-i Ekber müdahale ediyor. Bazı muhadislerde, bazı peygamber aşıkları da diyor ki, eğer Allah Resulü ona hamletmeye kaksaydı, hamle yapmaya kaksaydı, toptan onun helaki olurdu. Hepsini. Allah Resulü müdahale izni almadan müdahale etmediği için, yoksa onun ridasıyla veya onunla efendim, ona tasallutuyla Allah Resulü'nü alt edebilecek maddi kuvveti de yok Ukben'in. Ama Resulullah Efendimiz henüz ona müdahale hususunda böyle durumlarda karşılık verme hususunda Cenab-ı Hak'tan bir emir, bir tebliğ almış değil. Evet. Hazreti Ebubekir adeta kainata işittirmek istiyor hocasına, siz bir adamı "Rabbim Allah'tır." diyor diye öldürür müsünüz? Halbuki o size Rabbinizden apaçık mucizelerle gelmiştir. Buna rağmen o zannettiğiniz gibi bir yalancıysa yalanının günahı kendisine aittir. Fakat davasında doğruysa elbette sizi korkuttuğu azapların bir kısmı olsun gelir dokunur. Muhakkak Allah haddi aşan davasında yalancı olan bir kimseyi hidayete erdirmez mealindeki ayeti kerimeyi okudu. İçlerinde Ebu Cehil ve Velid bin Muhire'nin bulunduğu oğullarından bir topluluk, uzun uzun konuştuktan sonra Peygamber Efendimiz'in vücudunu ortadan kaldırmaya karar verdiler. Burası çok önemli, evet. Şimdi onlar vücudunu ortadan kaldırmaya karar verdiler. Değil mi? Evet. evet. Devam edelim. Vazifeyi Velid bin Muhire yerine getirecekti. Resul-i Ekrem, Namazda Kur'an okumaya başladığı bir sırada Velid yanına kadar sokuldu. Fakat o da ne? Öldürmeye gittiği zatın sesi var. Okuduğu Kur'an şirk kiriyle paslanmış kulağına geliyor. Fakat gözü onu bir türlü göremiyordu. Velid şaşkınlaştı. Telaşla arkadaşlarının yanına döndü ve durumu anlattı. Bu sefer hep beraber gittiler. Fakat... Yine Efendimiz'i görmeye muvaffak olamadılar. Çünkü ileri gittiklerinde ses arkadan, arkaya doğru gittiklerinde ise ses ön taraftan geliyordu. Nihayet hayretler içinde kalıp dağıldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i bir vücuttan ibaret zannedenler ve onun vücudu kalktığı zaman, bu davanın da neticeleneceğini zanneden insanlar işte böyle körler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vücut olarak bu aleme teşrifi var ise bu Allah'ın rahmetinden dolayıdır. Yoksa Allah Resulü o vücuttan ibaret değildir. Allah Resulü Kur'an-ı Kerim'in canlı halidir. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Allah'ın kelamının vücut bulmuş şekline Hz. Muhammed Mustafa derler Bizler anlayalım diye insan suretinde Cenab-ı Zişan Onu insanlara rahmet Ve merhamet Memba olarak göndermiştir Bu hadisede yine Allah Rahmetinden dolayı Ve rahmaniyetinden dolayı Böyle bir suikaste teşebbüs ettiklerinde Toptan hemencecik helak olmalarını tehir etmek için Hazreti Fahri Alem'i kör gözlerinden uzaklaştırdı. Fakat Kur'an-ı Kerim'i ve onun temsil ettiği hidayet menbaını onlara yine de işittirdi. İbret alamadıktan sonra, insan ibret nazarıyla bakmadıktan sonra, cehaleti olduktan sonra, cehaleti ve bu inadı Sadece ve sadece Kur'an'ı duysalar Hazreti Peygamber'i duysalar da Kinlerini, zulümlerini Ve hüsranlarını arttırmaktan öteye Geçmedi Evet bu da yine mucizeyi Peygamberiyedir ki Resulullah'a Suikast yapmak istediklerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e müdahale izni vermeyen henüz Cihat izni Çıkmamış olduğundan Allah bizzat kendi sıyanetiyle ve muhafazasıyla Allah Resulü'nü her türlü tasalluttan böylece korumuş ve muhafaza etmiş oldu. Eyvallah. Evet. Bugün de galiba programımızın sonuna doğru geldik. Eyvallah. İnşallah önümüzdeki hafta mevzuya, programımıza devam edeceğiz abi. Cenabı Hak bizleri Resulullah Efendimizin şefaatine mazhar eylesin. Amin. Şimdi artık Hac heyecanı iyice doruğa varmakta Huccac-ı kiram e, Artık son kafileleriyle Mekke-i Mükerreme'ye Ne yapmakta? Uğurlanmakta İnşallah Cenab-ı Hak e, Bu güzel bayramı Bu kurban bayramını Allah'a ve Resulüne kurbiyetle Bizleri dirşad eylesin Ve bizim için Elçi olarak giden o mukaddes topraklara Giden Huccac-ı kiramın Haclarını daha hac vazifesini ifa etmeden evvel niyetlerine göre inşallah makbul eylesin, mevcur eylesin ve bizler için yaptığı duaları tesirini de üzerimizde halk eylesin. Amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala eşrefi ve esadi ve ekmeli cemiyel enbiyai ve nürselin ve alihim velhamdülillahi rabbil alemin.